Daire en üst kattaydı. Ufak bir oturma, ufak bir yemek, ufak bir yatak odası, bir de banyo. Oturma odası oraya göre alabildiğine büyük, örme resimli, kumaş kaplı bir oda takımıyla öyle ağız ağza doluydu ki bir yerden bir yere geçerken kumaşların üstündeki Versailles bahçelerinde salıncak sallanan saraylılara toslayıp tökezlememek elde değildi. Aslı tek resim çok büyütülmüş bir fotoğraftı. İlk bakışta silik bir kayanın üstüne tünemiş bir tavuk ama uzaktan bakınca tavuk bir hotos halini alıyor, tombul bir hanımın yüzü yukarıdan gözünüzün içine bakıyordu. Şehir dedikodusunun eski sayıları Simon denen Peter adlı bir romanla Broadway'in o ufak baldır bacak magazinleri masanın üstüne yığılıydı. Mrs. Wilson ilkin köpekle ilgilendi. Asansörcü çocuk suratı bir karış, bir kutu saman, biraz da süt almaya yollandı. Dönüşte kendi akıl etmiş bir kutuda kocaman köpek bisküiti getirdi. Bisküitlerden biri bütün ikindi boyunca bir tabak sütün içinde miskin miskin eriyip durdu. Bu arada Tom kitli bir dolaptan bir şişe viski çıkardı. Ben hayatımda sadece iki kere sarhoş olmuşumdur. İkincisi de o ikinde başıma geldi. Onun için işte saat sekize kadar dairenin cıvıl cıvıl güneş içinde yüzmesine rağmen olup bitenler kafamda loş, buğulu bir sır bağladı. Mrs. Wilson Tom'un kucağından telefon etti sağa sola. Sonra baktı cigara yok köşe başındaki cigaracıya kadar gideyim dedim. Dönüşümde ortada yoklardı. Oturma odasında efendi efendi bir kenara oturdum. Simon Danon Peter'dan bir bölüm daha okudum. Ya kitap berbat bir nesneydi ya da viski ters bürs ediyordu her şeyi. Okuduğumdan bir şey anlamadım. Tom'la Myrtle ilk kadehten sonra Mrs. Wilson'la ben ne olduk. Ortaya çıktıktan hemen sonra misafirler de sökün etti. Mirtal'ın kız kardeşi Ketrin, gür, yağlı, kızıl saçlı, yüzü pudradan süt beyaz, ince, girgin, 30 yaşlarında bir kızdı. Kaşlarını yolmuş, yerine kalemle açısı daha çapkınca bir çift kaş kondurmuştu. Ama tabiatın eski çizgiyi canlandırma yolundaki çabası yüzüne bulanık bir hava veriyordu. Ortada dolaştıkça, kollarına taktığı bir sürü porselen bilezik de oynayıp duruyor, bir şıngırtıdır gidiyordu. İçeri öyle bir telaşla girdi, döşemeleri kendi malıymış gibi öylesine bir süzdü ki, o da orada oturuyor sandım. Ama öyle mi diye sorunca, bir kahkahadır attı. Sorumu tekrar etti, sonra da bir kız arkadaşıyla birlikte bir otelde kaldığını söyledi. Mr. Mackie aşağı katta oturuyormuş. Soluk yüzlü, kadınsı bir adam. Yeni tıraş olmuş, belli. Elmacık geminin üstünde beyaz bir sabun lekesi vardı. Odadakileri selamlarken pek saygılı davrandı. Sanat erbabıymış, öyle dedi bana. Sonradan fotoğrafçı olduğunu anladım. Mrs. Wilson'ın annesinin duvarda bir dış plazma gibi kıvıldayan silik resmini de o büyütmüş. Karısı tiz sesli, ağır, güzelce, korkunç bir kadın. Evleneli kocasının 127 kere resmini çektiğini gururla anlattı. Mrs. Wilson daha önce değişmişti üstünü. Sırtında dolaştıkça odayı hışırtıya boğan krem renkli şifondan özentili bir ikinde elbisesi vardı. Elbisenin etkisiyle kişiliği de bir değişmeye uğramıştı. Garajdaki o yoğun canlılığı göz alan bir çalımlılığa dönmüştü. Gülüşü, el hareketleri, sözleri gitgide yapmacıklaştı. O açılıp yayıldıkça oda da küçüldü, küçüldü, sonunda dumanlı havada, gürültülü, gıcırtılı bir mil etrafında dönüyor gibi oldu kadın. Cicim dedi kız kardeşine, yüksek ama kibar bir sesle. Bu insanlara dünyada güven olmaz. Akılları fikirleri parada. Geçen hafta ayaklarıma bakıversin diye bir kadın var onu çağırdım. Sonunda bir fatura çıkardı sanki apandisit ameliyatı yaptı sanırsın. Adı neydi kadının diye sordu Mrs. Mackey. Mrs. Edward çağıran olursa ev ev dolaşıp pedikür yapıyor. Çok güzel bu robun diyecek oldu Mrs. Mackey. Harika vallahi. Mrs. Wilson bu iltifatı kaşlarını horlarcasına kaldırarak savuşturdu. Eski püskü bir şey dedi. Utanılacak misafir olmazsa geçir veriyorum sırtıma. Ama çok yakışıyor sana sahi söylüyorum diye kovaladı Mrs. McKee. Kester seni bu pozda yakalasa kim bilir ne güzel fotoğraf olur. Hepimiz bir şey demeden Mrs. Wilson'a baktık. Gözüne düşen saçlarını geriye attı. Bizlere pırıl pırıl bir gülümsemeyle baktı. Mr. Mackie başı bir yana eğik, gözlerini dikti kadına. Sonra elini gözünün hizasında bir ileri bir geri oynattı. Işığı değiştirmek lazım dedi bir an sonra. Yüzün yontusunu yakalayabilmek için. Bütün o siyah saçları da portreye sızdırmak şart. Yok canım diye haykırdı Mrs. Mackie. Ben senin yerinde olsam bu ışığı olduğu gibi bırakırdım. Baksana ne, Sus dedi kocası, biz de konuya yeniden baktık. Derken Tom Bucking'ın sesli sesle esnedi, ayağa kalktı. Hadi bakalım makkiler, bir kadeh bir şey için canım, dedi. Millet uykuya dalmadan biraz daha buz getir Myrtle, maden suyu getir. Söyledim çocuğa buz için ama Myrtle ayak tabanının miskinliği karşısında ümitsizlik içinde kaşlarını kaldırdı. Ah bu millet, ah! Her dakika başlarında durmanız lazım. Bana baktı, hiç yoktan güldü. Sonra köpeğe seyirtti, sarıldı, öptü. Buyruklarını bekleyen bir sürü ahçı varmışçasına mutfağa rüzgar gibi girdi. Long Island'da iyi bazı işler çıkardıydım diye geçiştirdi Mr. McKee. Tom yüzüne boş boş baktı. İki tanesi aşağıda çerçevelettik. İki tane dediğin ne diye sordu Tom. Manzara. Birinin adı Montlauk Mevki Martılar. Öbürüne de Montlauk Mevki deniz adını koydum. Katherine divana yanıma oturdu. Siz de Long Island'ta mı oturuyorsunuz diye soruşturdu. Westwick'te oturuyorum. Sahime bir ay kadar önce bir partiye gitmiştim oraya. Gatsby adında birinin evine. Tanıyor musunuz? ''Bitişik komşuyuz.'' ''Caser William'ın amca çocuğu mu, teyze çocuğu muymuş, neymiş, öyle diyorlar. Bütün o para oradan geliyormuş.'' ''Sahi mi?'' Başını salladı. ''Gözüm korktu adamdan. Kancayı takmasın insana ha.'' Komşum üstüne verilen bu ilginç bilgi, Mrs. Mackie'nin parmağıyla Catherine'i göstermesi yüzünden yarıda kaldı. ''Caser, bak.'' ''Çok güzel işleyebileceğim bir konu'' dedi ama Mr. Mackie başını sıkkınca sallamakla yetindi. Tom'a döndü yeniden. ''Bir giriş imkanı olsa Long Island'da daha çalışmak isterdim. Bir başladım mı üst yanı kolay.'' ''Mirtle'a söyle'' dedi Tom. Kahkahayı bastı. Mrs. Wilson tepsiyle içeri giriyordu o sırada. ''Söyle de senin için bir tavsiye mektubu yazsın.'' ''Yazarsın değil mi Mirtle?'' ''Ne olacak?'' diye sordu kadın, şaşaladı da. ''Makki için kocana bir tavsiye mektubu yaz da birkaç resmini çeksin Hazret'in.'' Ne diyeceğini denkleştirdiği sıra dudakları bir an sessizce kıpırdadı. ''George Wilson tulumbanın önünde filan diye bir de at takar.'' Catherine eğildi, bana kulağıma fısıldadı. ''İkisi de eşlerini çekemiyor.'' ''Allah Allah, öyle ama.'' Bir bir de Tom'a baktı. Ben de diyorum ki madem çekemez oldunuz nedir oturuyorsunuz birlikte? Ben onların yerinde olsam bir dakika durmam boşanır bir başkasına varırım. Myrtle'da Wilson'la mı bozuşuk? Bu soruma beklenmedik bir cevap geldi. Myrtle duymuşunu sordu mu? Ağız dolusu sunturlu bir cevap verdi. Gördünüz mü diye dikildi Ketrin'e. Yine sesini alçalttı. Aslında karısı yüzünden ayrı duruyorlar. Katolik de. Biliyorsunuz boşanma zor onlar için. Dezi katolik değildi. Yalanın kuyrukluluğu karşısında pes dedim. Evlenir evlenmez diye sözün gerisini kovaladı Ketrin. Batıya gidip ortalık duruluncaya kadar orada kalacaklar. Avrupa'ya gitsinler daha iyi. Aa siz Avrupa'yı seviyorsunuz demek diye birden coştu. Ben de yeni döndüm Monte Carlo'dan. Çok güzel. Yeni yani geçen yıl. Bir kız arkadaşla gitmiştik. Çok kaldınız mı? Yok. Monte Carlo'ya gittik geldik. Marsilya yoluyla. Yola çıktığımızda 1200 dolarımız vardı. Pansiyoncuların oyununa geldik. İki gün içinde metaliksiz kaldık. Geri dönünceye kadar ne çektiğimi ben bilirim. Öyle bir tiksindim ki o şehirden. İkinci sonrası güneşi camlarda Akdeniz'in o mavili halısı gibi fayrap etti. Derken Mrs. Mackie'nin cırtlak sesi beni yeniden odanın içine çekti. Ben de az kalsın başımı nara yakıyordum diye bir laf attı ortaya. Ramak kaldı, yıllardır ardımda koşan bir ite varıyordum. Hem de dengim olmadığını bile bile. Herkes de öyle söylüyordu bu herif senin layın değil diyorlardı Ama kestra vaktinde rastlamasaydım Çoktan kucağına düşmüştüm o itin İyi ama dedi Myrtle Başını bir aşağı bir yukarı salladı Bak evlenmemişsin ha ona şükretsen Öyle Ama ben evlendim işte dedi Myrtle üstü kapalı Senle benim aramdaki fark bu